Köşesindeyiz. Bugün geçen hafta başladığımız yıl değerlendirmesine şu anda konuğum olan Alper Şen ve Özge Çelik Aslan'la birlikte devam edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Bu arada hoş bulduk. Merhaba. Yani arkam dönük kaldık. <gülüyor> Bugün Erasan yok. Böyle program üçümüz arasında olacak. Aslında geçen hafta biz bu yıl sonu değerlendirmesine başladık. Bir haftanın da yeterli olmayacağını düşündük. Bu yüzden iki hafta yayalım dedik. Ee, geçen hafta bir yandan Cuma günde açık dergiye konuk oldum. Ee, Ubik Projek'ten Rafet Arslan'la e, aslında bir yandan hem Ubik Projesi'ni konuştuk. Çarşamba günü açılıyor. Hem de e, gündem gereği. Çünkü gündem çok hızlı değiştiği için e, gündeme de girmemiz gerekti. Bu an, bu yüzden de aslında birazcık yıllık değerlendirmeyi e, nasıl söylesem oraya devam ettik diyebilirim. E, bugün ee, geçen haftaya göre şöyle bir fark var... E, ...gündeme dair... ...daha doğrusu bu programa dair... E, ...Cose Visual... E, ...derneği olarak... E, ...sizi ağırlamamızın sebebi aslında... E, ...bu güncel sanat arenasında ...bir şeyler olup biterken... ...insetifler gözünde... ...veya platformlar gözünde... E, ...neler oluyor, neler bitiyor... E, ...biraz bunu açıkçası... zamanımız e, ...kısa zamanımızda tartışmak istiyorum... Bu anlamda tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. <gülüyor> Özge istersen seninle başlayalım. Derneğin başkanısın. Evet. Süreç ne zaman başladı tam olarak? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Ya Aslında Koza Visual... 2007 yılında Ankara'da... ...bir görsel işte araştırma... ...projesi olarak başladı. Daha sonra... Giderek büyüdü, işte giderek sosyal bilimcilerin, sanatçıların katıldığı bir platforma, işte bir tür aslında girişime dönüştü. Ee, sonrasında ya yani 2007'den bu yana biz çok farklı projeler yaptık. Bunlar işte e, e, mesela etnografik film tartışmasından, işte belgesel film tartışmasına. Güncel sanat tartışmasından video aktivizme kadar böyle geniş bir alanda tartışmalar yürüttük. Sonra 2011 yılında dernekleştik. Hı hı. Aslında yani klasik bir organizasyon yapımız olduğunu söyleyemem. O yüzden bu dernek başkanı <gülüyor> tarifi çok hoşuma gitmiyor. Biz aslında kalabalık bir grubuz. Bir tür aslında bir tür şebeke gibi <gülüyor> çalışıyoruz. En son yaptığımız proje Frozen. Ondan bahsedebilirim aslında. Olur. Yani Kozavijal olarak hani gündemin bir tür içindeyiz ve bir taraftan da dışındayız. Yani hani gündeme ne kadar müdahale edebilirsek bir minor ses bir tür işte böyle Çatlaklar yaratmaya çalışan delüzyondayım ile bir minor sessiz biz. Frozen da öyle bir minor ses, bir minor bir proje, bir kamusal sanat projesi. Bu işte Kars'taki insanlık anıtının yıkılmasıyla birlikte başlayan bizim kendi içimizdeki tartışmanın işte somutlaştığı bir proje. Ve Avrupa Kültür Fonu tarafından desteklendi bu fikir. Ermenistan ve Türkiye arasında Ermenistan'dan Beşinci Kat diye bir sanat grubu ile birlikte yapmaya başladık. Ekim ayında başladık projeye. Kars'ta, Gümrü'de ve Diyarbakır'da bir ay boyunca sanatçılar konakladılar. Ermenistan'dan üç sanatçı, Türkiye'den üç sanatçı. Türkiye'deki sanatçılar Gümrü'de çalıştı. Ermenistan'daki sanatçılar Kars'ta ve Diyarbakır'da çalıştılar. Ee, ve yani bu şöyle bir çalışmaydı aslında. Bir ay boyunca hem e, kendi işlerini ürettiler. Fakat bu işleri üretirken e, orada yaşayan halk e, bu işlere bir şekilde müdahale etmesi Hı -hı. sağladılar. Kamusal sanatla çok doğrudan ilişkili. Evet, yani, evet bu işte public involvement denilen... Hı -hı. Hani, tam da Türkçe'nin karşılığı böyle şey sanat terimi açısından diyorum. Pek olmayan ama hani böyle bir ortamda Ne tür müdahaleler var. oldu peki? Ne, var mı böyle aktarabileceğin en azından sergiden önce? Mesela Arman Tedavosyan'ın çalışması şeydi. 2 tane yüz kullanıyor. İki yüz karşılıklı. Bunları işte bir tür baskı formunda hazırlıyor ve o iki yüz böyle birbirine bakıyor karşılıklı. Bir tür böyle hani işte zaten face face to face adı yani ne kadar yüzleşebiliyoruz biz hı hı. işte bu şey meselesiyle birbirimizi tanımak. Hı hı. Hani sadece aslında bu işte Ermeniler ve Türkler işte Kürtler, Rin birbirini tanıması anlaması meselesinden ziyade böyle aslında hani çok içsel olarak da biz ne kadar böyle birbirimizle yüzleşebiliyoruz. İşte böyle bir çalışmaydı mesela. Ya da işte çocukların katıldığı çalışmaları oldu. Mesela Gümrü'de işte Kürt ve Türk sanatçı arkadaşlar işte çocuklarla workshoplar yaptılar. Resim, daha çok resim ve işte başka materyal materyaller kullanarak çalıştılar. Erhan Arık fotoğraf ve video kullandı. Hı hı. Erhanar'ın projesi de işte Family albüm, işte aile albümü. Yakın zamanda bütün bu işleri göreceğiz, <gülüyor> <gülüyor> Sergilenecekler <gülüyor> Yani bizim tartışmamız şeydi hani kamusal sanata işte bu hani işte Tayip Erdoğan'ın işte ucube <gülüyor> deyip onu hani yıktırması hani kim <gülüyor> kim onun yapılmasına karar veriyor, kim işte yıkılmasına karar veriyor ama yani. Hani Kartada da halkın bunu sahiplenmemesi hı hı. işte sesin daha çok başka yerlerden çıkması işte İstanbul'dan Ankara'dan işte örgütlenmesi. Hı hı. Biz biraz bunu tartışmaya çalıştık. Yani oradaki insanların da katıldığı onların birlikte ürettiği sanatçılarla. Böyle bir... Peki gündeme dair bu anlamda e, bu bahsettiğin örneği, örneğin yanında başka neler oluyor? Belki Alper sana sorabilirim hani bir yandan birlikte de cevap evet, verebilirsiniz. Evet bu da bir türk sansürçü. E, evet çünkü hani o dönem aslında senenin ta başında olmuş bir olaydı ve senenin sonunda sansürle bitti. Evet. E, çok ilginç bir şekilde. E, bunun dışında neler var hani gözleminiz neler? En azından, e, sanat ortamında ne tür politikalar işleniyor? Yani öncelikli olarak herhalde bahsedilebilecek Kozovijil yani dışında hani yapılanmalar hani böyle minor hani Özge'nin tabiriyle hani çatlakların oluşturulduğu alanlara belki örnekler verilebilir. Yani bizimle beraber, bizim dışımızda ya da hani şey bizim tanık olduğumuz, kısmen dahil olduğumuz başka yapılanmalar neler diye. Benim mesela bu yıl içerisinde hani hem kısmen de olsa dahil olduğum hem de bir bölüme tanık olduğum işte iki... E, hani, Kısmen de hani aslında kültür sanat oluşumları vardı. Birisi Yırtık Perde Sanat Kolektifi adında, Ankara'da, Türköz'ünde. Çoğunlukla işte kağıt toplayıcılarının, çocuklarının aslında hani biraz kültür sanat aktivitelerini dahil olarak belki de kendi dertlerini ifade edebilecekleri, kendi sorunlarını yansıtabilecekleri ve bir yandan da kendi ürünlerini ortaya koyabilecekleri bir girişimdi. İşte Murat Özçelik ve Medet Dilek'in yürütücülüğünde bu Yırtık Sanat, Yırtık Perde Sanat Kolektifi şu anda da birçok iş yürütüyor kendi içerisinde. Ee, ya bu da kendince başka bir çatlak. Hani bizim de yaklaşık 10 yıldır hani takip ettiğimiz işte e, hani gay durumları ve yaşamlarının hani bir anlamda belki de hem belgelenmesi hem de bunu kendinin belgeleyebilecek bir olanağa erişmesi aslında hani bizim de kendimize anlatabilmemiz açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Herhalde bu koza vision'da biraz hissiyatı eğer ki bir acı yaşanıyorsa, bunu hissetize edebilmek ve hani bunu bir dile dile dökebilmek, belki de bizim bir yandan da aslında dahil olmaya çalıştığımız durumlar, bunlardan bir diğeri de gündem çocuk Derneği'nin işte Erdiş'te Erdiş merkezinde daha çok yürütmeye çalıştığı Erdiş'in Genç Sesi adında aslında daha çok haber ve medya merkezinde olan ama hani çıkan ürünler arasında çocukların bir yandan hani sanatları tanıştığı bu olan hani. Kendilerince bir şey yapabildiklerini ve aslında kendileri, kendilerini ifade etme konusunda sanatı nasıl değerlendirebileceklerini görebildikleri böyle bir projeydi. Ee, ve hani bu da bir hani aslında büyümeye devam ediyor kendi içerisinde. Ve hala devam ediyor. Nisan'a kadar da devam edecek zaten gündem çocuğunun bu, bu çalışması. Yani dolayısıyla aslında bizim kalabalıklığımız da belki de buradan ortaya çıkıyor olabilir. Hani böyle hepimiz aynı anda bir sürü iş yapmıyoruz ama. Belki de böyle hani şebeke halimiz yani belli noktalarda pastlaşmamızı, belli noktalarda birlikte bir şeyler üretmemize neden oluyor. Çünkü bir yandan da aslında hedefimiz biraz benzer şeyler. Yani sansürü demeye gerek yok çünkü hani aslında her alanında hani gündelik hayatını sabahtan akşama kadar hissettiğimiz bir şey bu. Ama herhalde işte o çatlakları yaratabilmek bizim açımızdan. hani Kim olursa olsun çocuk olsun ya da işte büyük olsun... Ama eğer ki kendi dilini, hani kendi halini, kendi durumunu ifade edebilecek bir ortam eğer sanat ortamıysa... de herhalde biraz niyetimiz bu platformu yaratabilmek... ...ve bunun da en azından dile getirebilmesini sağlamak diyebilirim. E, peki e, biraz daha şeyden de bahsetmek istiyorum. E, tam olarak... E, Peki bu şebeke nasıl oluşuyor yani hani kimleri nasıl ulaşıyorsunuz ya da kimler size nasıl ulaşabiliyor ya da size nasıl ulaşılabiliyor siz nerede olabiliyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da bu tür somut bilgiler vermekte fayda Hı. var diye düşünüyorum. Biz bir yıldır Hazopula'dayız <gülüyor> Hazopula pasajında Bellek ve Kültür Sosyalist Derneği'nin. Sanırım e, orada da bir binada. yine bir iş birliği gibi dönüyor sanırım. Evet Bex birlikte ortak e, projeler yapıyoruz. İşte bundan sonraki süreç içinde de işte ortak çalışmalara devam edeceğiz. Seminerler, film gösterimleri, serg sergiler, konuşmalar, sanatçı konuşmaları gibi. Binamız tarihi bir bina. Elden geldiğince restore etmeye çalıştığımız ve tabii ki herkese açık kapımız. Hı hı birinci katımız zaten hani bu işler için kullanıyoruz ikinci ve üçüncü katta biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz ayrıca bir tiyatro topluluğu da bizimle birlikte çalışıyor böyle hani nasıl ulaşıyorlar tabii ki aslında birbirimizi buluyoruz bir şekilde bilmiyorum yani hani başka alanlardan Burada daha önce hani geçen haftaki değerlendirmemizde de İstanbul tabii özelinde birazcık da olsa İstanbul özelinde açılan sergiler üzerinden neler neler olduğunu ve hani bu sergilerin aslında nasıl izlendiğini ve işte sanat ortamının bu hızlı endüstrişen döneminde istatistiklere bu işlerin nasıl yansıdığından da çok fazla bahsettik. Benim açıkçası merak ettiğim... Koze Visual gibi inisiyatiflerin e, bu noktada yani kendisini ana akımla nasıl kıyasladığı ve aslında hani nasıl söylesem fuarların çok fazla olduğu ya da sanatın e, piyasa açmasının gün daha fazla arttığı bir dönemde e, hani kamusal sanatta uğraşmak veya işte böyle bir şebeke halinde çalışmak e, gidip buradan kalkıp belki de kimsenin de çok fazla hani çok konuştuğu ama gitmediği yerlerde sanatla gitmek bir de hani bu tür sorumlulukları alırken hani ne tür bir e, ne tür bir motivasyon içerisinde hareket ediyorsunuz ve buradan da hani ana akımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya ben böyle kısaca bir şey söyleyeyim. Biz tam da gücümüz aslında direnme halinden alıyoruz bence Alper ya yani bir yandan da aslında sorarsan eğer ki hani bizim bir ana dalga ya da işte bir ana dalga iyi oldu iyi bir dalga. Yani e, böyle bir e, büyümek tırnak içerisinde yani hani bir belki de kötü sanat piyasasının içerisine dahil olmaktansa biz yayılmayı tercih ediyoruz. Ya yani birazcık daha hani aslında yani başka bir yerde belki de her şeyi tekrar baştan başlamak. ...bizim için daha ehemliyet taşıyan bir şey... ...yani mevcut bir... ...yani sergi yapıldığında... ...bir sanatçılarla çalıştığımızda... <gülüyor> ...bizim için önemli olan zaten o... ...sanatçının onu yapabilecek hale gelmesi... Yani ...özellikle hani kendisini... ...ifade edebilecek içerisinde sansürsüz bir şekilde... ...kendi ürününü ortaya koyabilecek... ...bir hali yaratması... ...ama ondan sonra hani zaten o iş sanatçının... ...kendi işidir... ...hani onu kendisi nasıl değerlendirir... ...aslında o bizim çok da hani alanımıza girmiyor. Hı hı. Ancak öte yandan bizi asıl motive eden şey eğer bu işse hani o zaman e, hani bu bir başarı elde ettirdiyse bize yani bizim için başarı da ne? Yani bu derdin dile gelmesi. Yani görünür olması ya da en azından bunun e, hani bu lafı kullanmayı seviyorum da acılarımızla estetize edebilme hali aslında sorarsan hı hı. yani maalesef ki bu topraklarda çok fazla acı var. Hani belki de çok fazla hani içimize işle yani aslında böyle artık hani birazcık nasır bağlamış halimiz. Bunu ne kadar farklı yerde yaparsak işte Van'da yapalım, Ankara'da yapalım, işte Denizli'de yapalım, işte Trabzon'da yapalım, nerede yapılırsa yapısın en azından bunu ifade edebilecek bir özgürlük yaratabilmek insanları. Ama ondan sonrası zaten hani bu kişilerin kendilerince öngördükleri perspektif diyoruz. Ama bizim için böyle her zaman belki de tekrar başlayacaktır. O yüzden ben yayılmayı büyümeye tercih ederim. Öyle söyleyeyim. Peki 2012 için e, hani beklentin ne? ne o yönde? Nasıl devam edebilir bu yayılma sistemi? Valla beklenti daha e, hani sansürün azaldığı ya da en azından sansürün <gülüyor> söz konusu olduğu bir yalanda bunu ifade edebilecek bir ortamın da sansürlenmediği belki de bir şey beklentimiz belki bu olabilir. Sonra bu noktada medya aktivizm gibi bir şey, açılıma da kendi aranızda ya da kendi içinizde ...ilerleyeceksiniz gibi geliyor. Yani Kosovoçunun belki de çıkış noktası da biraz hani kendi güncelini e, takip ederek oluşan bir şeydi. Ya yani insanlık insanlık anıtının yıkılması bir anlamda Frozen projesine bir önleme olmuştu. Ya bizim de son bir haftada o, o yaşanan katliamın hani 12 saat boyunca hani hiçbir medyada gösterilmemesi de ya bizim için herhalde başka bir e, tırnak içerisinde bir bizim bir şey yapmamızı gerektiren bir şey hissi. Yani Hani biz neyi değiştirebiliriz? Hani elimizden geldiğince bir şey değiştirebiliriz ama eğer ki söz konusu olan haber alabilme, haber verme özgürlüğü ise ve bunun da bir şekilde ifade edebilecek bir özgürlük yaratmaksa herhalde yani Koza 2012'de biraz buraya doğru eğilecek. Bu evet. alanda bir proje yürütmeye çalışacağız. Aslında bir yandan da e, bunu bir gerilla e, bir e, işleyiş modeli olarak da söyleyebilir miyiz? Hani gerilla derken tabii ki belki fonlarla bir şeyler e, yapılıyor ya da işte tabii ki hani nasıl söylesem formal anlamda yer alabiliyor ama aslında hani ana akımın dışında kendini biraz da geril olarak konumlandıran bir durum gibi geliyor bana. Hani bu anlamda da aslında şeyi düşünüyorum. Acaba bunun örnekleri nere olabilir diye hani sanat ortamında? Ya, yine Delöz'e referansla. Deloz aslında felsefenin sokakta tartışılması gerektiğini hı hı. söyler. Hani o ...böyle şey... ...büyük böyle kocaman bir depoda falan ders verir. Biz de aynı şekilde... ...aslında sanatın... ...hani bu çok temiz... işte şey, elit mekanlardan... ...çıkıp sokakta... ...hani herkesin... ...yapabildiği işte... ...konu üstüne konuşabildiği... ...işte... ...hani sanatçının Katılın da işte... açık olduğu... ...politize olduğu bence... Hı hı. Ee, güncel tartışmalara müdahale edebileceği, hı hı. E, bir şeye geldiği, e, bir boyuta ulaştığı. Hani böyle bir şey tahayyül ediyoruz. Böyle hı hı. bir e, inancımız var. Hı hı. Yani bunun adı işte gerilla sanatı ya da başka bir şey bilmiyorum ama hani budur yani bizim derdimiz. Çünkü ne? bunu sebebi aslında biraz şu oldu. Sonuçta e, bir yandan kendi hani zamansız köşesinin formatı gereği zamansız köşesi çok fazla hani tartışmalara girebilecek bir formatı olmuyor. Genelde bir yandan da etkinlikleri duyurmak için e, bu zamanı e, çok fazla kullanıyoruz. Buradaki aslında amacım yani amacımız e, katılımın sağlanması sanat ortamına yani daha fazla kişinin e, bir şekilde bunu takip edebilmesinin de bir rehberlik etmek belki. Ama tabii ki ...bunu ilk programda da yani ilk değerlendirme programında da söyledik... ...güncelde ne varsa biz de bunu sunmak durumundayız... ...doğalak yani hani güncelde hep de mesela benim her günde çok anlatmak istediğim bir şey olmuyor olabilir... ...yani hani bir etkinlik olunca veya hani bir haber çok ön plana çıktığında... ...bundan bahsetmek çok da istemiyor olabilirim... ...ama format gibi gereği tabii ki bundan da bahsediyor olabiliyoruz... ...bu noktada da aslında bir yandan inisiyatiflerin önemi şuradan önemli gibi geliyor bana... Güncel sanat ortamında daha çok o kendi içine güncel olan ve aslında hani dışarıdaki hayatla bağının daha çok koparıldığı bir durum gibi. Duruma daha çok yöneliyormuş gibi geliyor bana. Bu da belki endüstrinin bu kadar büyümesiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani hani bir kanattan o yürüsün. Evet buna hiçbir zaman bu programda veya herhangi bir programda karşılık olabileceğimizi düşünmüyorum. Ama bir yandan da inisiyatif tarafı da aynı güçte olsun. Yani... ...endüstri hı. bununla birlikte hareket etsin ki... ...hani birbirine e, dur, dur de, diyeceği zaman dur desin. Hı hı. Yani beslenerek de aslında devam etsin. Yani ben açıkçası öyle düşünüyorum bir, bir şekilde. Yani bunun için herhalde öncelikli olarak herhalde... Ya da, e, ...yani sanatçıların ya da kendisini sanatçı olarak adlandıran herkesin... ...herhalde bir örgütlenme ihtiyacından... Yani son olaylar en çok bunu gösterdi hı. aslında. Ya çünkü e, eğer böyle bir... E, hani ...sektör diyeyim ya da hani böyle bir... ...hani sanat endüstrisi olarak adlandırdığımız şeyin aslında... ...ana işçileri... ...hani sanatçıların kendileri ise... ...öncelikli olarak onların kendi haklarını... ...savunmaları gerekiyor ki... ...sonuç olarak hani güncel sanat olarak... ...adlandırılan şeyin... E, güncelden kopması biraz... ...hani belki de e, işin böyle bir... ...koleksiyoner merkezli bir yapıya dönüşmesine de... ...belki neden olabilir Bunlar biraz aslında sorarsan... ...şey düşünceler... E, var düşüncelerimiz bizim açımızdan ama yani bir, bir sanatçı olarak sen koleksiyonerliğe nasıl bakıyorsun o noktada Vallahi eğer e, hani benim gibi bir sanatçı varsa benimki bir <gülüyor> dağıtımcı da vardır herhalde diye bakıyorum. Yani e, yani ya yani mesela bizim yaptığımız video eşi işte Kanada'da V-Tape hani bunların dağıtım haklarını aldı. Ama hani V-Tape şirket değil. Organizasyon olarak adlandırıyor kendisini ve hani e, işte bu çalışma buna benzer. Bizim yaptığımız işler gibi işlerin hani bir anlamda dağıtımını yaratan bir yer. Yani gidip de ben... Yerken... daha çok kurumsal bir koleksiyon mantığı oluşuyor. Ya çünkü işte bizim birazcık daha herhalde hedefimiz işte o yayılma hali, yayılma hmm. hevesi. Çünkü dile getirme çabasındayız aslında sorarsan. Çünkü yani hani tekrar baştan başlama hevesi de bizim için bu. Ya çünkü yapılan işin hani üretilen ürünün zaten hani bir şekilde bir yere gitmesi bizim için önem taşıdığı kadardı. Da hani e, daha fazla hani sorunun dile getirilebilindiği bir hani kötü sanat ortam bizim için önemli. Yani bu yüzden belki de işte o güncelin dışında kalan bir güncel sanatın belki de böyle bir riski olabiliyor her zaman. Ama herhalde biz de bir anlamda e, hani kendi güncelimizi yaratarak hani kendi takibimizle belki de hani ...bir elimizden geldiğince bir kamu yaratma çabasında oluyoruz. Buradan e, aslında bir yandan sana en çok da onu sormak istiyorum. Tam onu hiçbir zaman konuş fırsatımız olmadı ama... E, ...Apazya'ya dair abiskin izinde de bir takip etmiştik. Ona dair ne demek istersin? En azından geçen senenin e, değişik e, projelerinden biri olarak. Evet, üstelik hiç de güncel değil. Evet. Ya aslında çok da güncel bu yüzden değil <Gülüyor> Yani o güncellik çünkü bir anlamda... E, yani bizim hani çok gerilere giderken hani gerilerden kalsın da aslında hani Abriskil adında Promete'ye benzer bir karakterin aslında ne olduğuna, kim olduğuna dair bir iz ararken biz bugünün apazyesini görüp hani aslında Abriskil'de eğer bir hani apas kimliğinin temsilcisi ise bugün de bizim millet diye adlandırdığımız kavram ki özellikle en belki de ulus kavramı en çok tartışıldığı, en çok tırnak içerisinde problemli olduğu olanlardan biri olan Kafkasya'da Ulusun ne anlam ifade ettiği, kimliğin ne olduğu, hani kimin kimi nasıl adlandırdığı üzerine geldiğimizde herhalde biz de oradan yani bizim de oradaki kafa karışıklığımız. Çünkü ben herhalde başka hiçbir coğrafyada hissetmemiştim. Bu kadar kimliğin bu kadar çok konuşulduğu, evet. her şeyin sadece kimlikle yürüdüğü, bunun da belki de birazcık da e, patetik bir unsura dönüştüğü bir alanda hani biz biraz da hani kendimizi sorgulamaya başladık hani. Kim, nedir? Hani sen kendini önce ne olarak tanımlıyorsun? İnsan olarak tanımlayamıyoruz hiçbirimiz kendimizi. Hepimiz bir label atıyoruz. Bir marka, bir kimlik atıyoruz. Belki de bunun hani mecburiyeti bizim açımızdan, insanlar açısından. Bizimle herhalde biraz tartışacağımız bir alan olacak bu Abazya projesinde. Peki başka böyle önümüzdeki dönem var mı proje? Kozevizyon'un? Evet. Ya bu şey işte bir tanesi bu medya aktivizm hı hı. projesine bir tür hani uygulamaya çalışmak. Bir tanesi de şey bu sanat terapisi diye bir... Sanat terapisi. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> en çok bu, ihtiyacımız olan. <gülüyor> evet, ya özellikle bu Van'da yani deprem bölgelerinde hani böyle sanatçıların bir araya gelip oradaki halkla çalışabileceği bir şey düşünüyoruz, tasarlıyoruz. Aslında bu iki temel şey Peki var. şu anda tarihi belli olan bir yetkinlik var mı? Hani tam olarak tarih verip bir yer verebileceğimiz. 17 <gülüyor> depoda sergimiz var. Ee, Okta İnce ile beraber ve e, tamirken bir iki katılımcı arkadaşın da olabileceği Ateş ve Düğün e, adlı bir video sergisi olacak. Hı hı. E, kağıt toplayıcılarının demeyeyim de aslında sorarsanız şöyle daha da bir genel geniş anlatayım 94 yılında daha köyleri yakılıp da sonra işte Ankara'ya yerleşen ve Ankara'da işte hayatlarına devam etmek durumunda kalan toplayıcıların son 10 yılını işte anlatan bir video sergisi yapılacak 17 Mart 21 Nisan arasında hı hı. depo İstanbul'da. Şuan netleşen bir önümüzdeki proje bu herhalde öyle söyleyeyim. Vallahi önümüzdeki yıla dair belki de yaptığımız ilk sergi hanosu bu oldu. Ubik geçen geçen sene yapılmıştı. <gülüyor> geçen sene programda olmuştu. O zaman bu sergiyle ile programı kapatalım çünkü biz bir yandan zamanımızın da sonuna geldik. geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Koza ee, içerisinde ben de e, kendime bir yer bulduğumu düşünüyorum. Evet, tabii ki. <gülüyor> Umarım önümüzdeki dönemlerde e, buradan da duyurularını yapabileceğimiz ve daha fazla kişiye ulaştırabileceğimiz e, ana akım dışında yer alan e, projelerden veya çalışmalardan bahsederiz diye düşünüyorum. Böylelikle e, birlikte yeni yılda açmış olduk. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Zamansız. This then is stereophonic sound, sound in space. Burçak Konukman'la güncel sanat konuşmaları. Açık Radyo program destekçisi olun.